Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Dünyanın bizim durduğumuz yerden dönüşünü izlemeye çalışıyoruz. Sağa veya sola çekemeyiz. Kur'an kadar, Kur'an gibi Kur'an'dan bakarak anlamak zorundayız. Rabbimiz namazları ihmal etmeyin, kadınlarınız tesettürlü olsun deyip başımızın üstünde de yumurta tavası gibi bir dünyayı döndürmelerine ses çıkarmayacağımız bir kitap mı indirdi bize? Böyle mi telkin ediyor kitabımız? Yoksa namazımız gibi dünyanın da nasıl dönüp dönmediğini izlemek zorunda olduğumuz bir dünyada mı yaşıyoruz? Kardeşlerim, kitabımızın müminlerin zihninden hiç çıkmaması gereken talimatları var. Dünyayı algılama açısından. Ancak bundan önceki dersimizde özür dileyerek ve ikaz ederek derse başlamıştım. Demiştim ki, bu sözleri, vicdanlardaki iman kalıntılarına, ve sönmemiş ateşlerin üzerindeki külü uçurmaya söylüyorum. Alınan bir kenarda, bu sözden kendisi veya grubu namına endişeler hisseden, Yapabileceğim bir şey yok. Bunun dışında, Rabbimiz, ağzımıza ateşten gemler vuracak, bunları konuşmazsak biz, çocuklarımıza İslam diye, bunları öğretmezsek, imanın şartlarını Uhud'da, ashab-ı kiramın kahramanlıklarını, Yermük'te şehitleri anlattın anlattın, beş yaşında çocuk bile, peki niye o İslam yok şimdi deyince, ne diyecek babalar, ne diyecek anneler? Hep hatıralarda, tesellilerde sıkışmış kalmış İslam. İslam diye konuşunca Müslümanlar, Selahaddin diye birinden hep niye konuşuyorsun? Öleli kaç sene oldu Selahaddin? Neredeyse bin sene önceki bir kahramanla, Bin sene yaşanır mı? Nerede ümmetin yeni kahramanları? Bu ümmet, Selahaddin üzerinden Allah'a iman eden bir ümmet midir? Hamza'nın kahramanlığı olmasaydı, Halid bin Velid'in elinde bir günde şu kadar kılıç parçalanacak kahramanlıklar olmasa, imanımız zafiyete mi uğrayacaktı bizim? Ömer radıyallahu anh şecaatli bir adam diye mi mümin olduk biz? Kardeşlerim, önce şahıslar üzerinden mümin değiliz biz. Direkt Allah'a iman ettik. Ashab-ı kiram başta olmak üzere, ümmetimizin yiğitleri, büyükleri, sadece mevcut, itikadımızın örnekleridirler. biz, bu ümmetin selahit dinleri var. Sultan Fatih var 21 yaşında görmüyor musun onu? Diyecek yerde keşke Allah'ın vaadallah la yuklifullahu miat ayetini selahaddin'den önce çocuklarımıza çizgi film mi, düz film mi, eğri film mi nasılsa iman ettirebilseydik. Çünkü sadece Selahaddin ve benzerlerinin kahramanlıklarını, Alparslan'ın kahramanlığını gösteriyorsun. E şimdi niye Alparslan çıkmıyor hiç? E o zaman 2071'i bekleyelim, gene bir Malazgirt olur belki. Böyle mi diyeceğiz nesillere? Kur'an üzerinden iman etmek başka şey, ancak küçük çocuklar için kullanılabilecek, çizgi film veya karikatür düzeyinde kalabilecek şahıslar üzerinden iman etmek başka şey. Burada biz ümmeti Muhammed'in yarınını konuşabilmek için, yarınlar projesini önümüze koyan Kur'an'a imanımızı masaya yatırmak zorundayız. Kardeşlerim, kaldırabilir miyiz bu ayetleri diye, İçimden tereddüt geçmediğini söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Bu ayetlerin bu kadar açık serik yönlendirmesine, bu kadar net ifadesine rağmen, acaba ama e o zaman niye endişelerini giderebilir miyim diye tereddütlerim var. Bu sebeple kardeşler Kur'an'a iman bizde neyi yansıtıyor diye bir soru sormam gerekiyor. Kur'an'ı beğeniyor muyuz? İman mı ediyoruz? Allah rahmet eylesin. Muhammed kutupla bir mecliste oturuyorduk. Birisi orada Dedi ki üstad dedi bir yer ismi söyledi orada işte filan İngiliz yabancı birisi Kur'an'daki filan konuyu teyit eden anlatım uzamasın diye o konuyu zikretmeyeceğim. Teyit eden bir proje yapmış sonunda da demiş ki Kur'an asırlar öncesinden bizi geçmiş bu konuda demiş. Bunu yani gavrular bile anladı. Kur'an'ın azametini diye belgelemek için Muhammed kutubunun önünde böyle zikretti. Allah rahmet eylesin. Dedi ki arkadaşlar bunları dinleyin haber gibi geçin dedi. Aynı adam yarın Kur'an bu konuda yanlış yapmış da der. O zaman ne diyeceksiniz dedi. Biz bir kafir Kur'an'ı doğruladı diye sevinecek kadar zayıf imanımız yok. Öyle bir ümmetiz biz dedi. Bütün müşrikler yok dedi. Asabiye gram gene hiç onları takmadılar. İmanımız arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e teslim olmayı mı yansıtıyor? Yoksa Kur'an-ı Kerim'i beğeniyor muyuz? Bunu umumu yansıtacak şekilde sorgulamıyorum tahkir ve tankıs yapmıyorum. Yani beğenmiyorum senin imanı haşa nasıl derim. Ama kendim ve yakınlarım, mesuliyetim altında olanlar, namına muhasebe yapıyorum. Kur'an'dan ayetler okuyacağız. Peki diyebileceğiz mi bu ayetlere? Veya peki dedikten sonra bildiğimize mi devam edeceğiz? Burada kardeşlerim ayrıntıya girmeden önce nefis muhasebesi yapmak ve çok net bir şekilde kendimizi test etmek için bir örnek verebilirim. Herhangi bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde otururken hiç duydunuz mu? Haydi cihada ve şehadete dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şey Ya Resulallah şey diye başlayan sahabeye duydunuz mu? Münafıklar Evde bir avret işimiz var Hanımımız doğum yapacak filan numaralar yaptılar Ahzab gününde Buyutuna avret dediler Ashab ne dedi? infak edin, Allah için harcayın dediğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashab-ı kiram, tereddüde benzer bir şey gösterdiler mi? Kur'an, onlara bir şey vaat ettiğinde, hiç acaba diyen sahabi duydunuz mu? Hepimizin çok iyi bildiği örnek, cenneti şu dağın eteğinde görüyorum, Dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mecaz bu değil mi ya Resulallah Uğud'un dibinde ne arar cennet? Dediler mi? Mecaz mıdır? Hicaz mıdır diye bir cümle çıktı mı ağızlarından? Ne mecazı be? Orada cennet. Attı gitti cennetine. Mecaz mıdır? Şaka mıdır? Ciddi midir? Sorgulamadılar. Asap böylece radıyallahu anhum oldu. ve an oldu. Onlar da Allah'ı beğendiler. Toplum olarak, kitle olarak, karşımda oturan bir Müslüman olarak, haşa, böyle bir irdeleme yapmıyorum. Defalarca ikaz ettim. Kendim nefsim adına. Ve herkes evine oturduğunda, ben bu teklifi alsam Resulullah'tan ne yapardım diye, sorulması gerektiğini düşünüyorum. Hoca olarak, ben, sıradan bir Müslüman olarak o, sen, biz, hepimiz. Kur'an'ın vaatlerini, Allah diyor ki sözünü nereye oturtuyoruz hayatımızda? Bu haramdır sözü, bu ateştir kadar rahat etki ediyor mu bize? Bu tefekkür edilmesi gereken hakikatlerden biri kardeşler. Burada hızlı bir şekilde bir formül oturtmak istiyorum. Kur'an'dan ayet dinleyecek birisinin elbette Kur'an Allah'ın kitabıdır diye bilgisi vardır. Allah'ın kitabı. Kur'an'a imanı test etmeye gerek yok. Allah neyi temsil ediyor bizde? Allah kelimesi. allah Teala'nın esma ve sıfatlarını, çocuklara ezberletmek çare mi? Kardeşlerim, belli noktalarda, Allah kelimesinin, iki nokta konduktan sonra, açılımını açalım. Allah dedik mi? 2.1 nokta. Bir, Allah, Kemal sıfatlarının sahibidir. İmanımızı şimdi oturtuyoruz. Bütün akide kitaplarının temel konularını, bir paragraf içinde toplamaya çalışıyorum. Allah, zül kemaldir. Yani kemal vardır Allah'ta. Ne demek kemal? Yok eksikliği Allah'ın. Şeriatında da, vaadinde de, Tehdidinde de yaratmasında da eksiklik yoktur. Allah'a iman iki noktadan sonra birinci olarak bunu gerektirir. Kemal sıfatı vardır Allah'ın. Kemal sıfatı olan Allah bana bir vaatte bulunurken ben ona iman ediyor olmam lazım. İki. Allah eksiklik, güçsüzlük ve pasiflikten münezzehtir. Subhanallah bu demektir zaten. 33 defa bunu tekrar ediyor olabilirsin namazdan sonra. Subhanallah ne demek? Eksiklik, noksanlık, pasiflik, acizlik yoktur Allah'ta. Münezzehtir böyle şeylerden. Bu Allah'a iman bir kadın olarak senin Allah erkek kadından üstündür aile şartlarında dediği zaman öyledir tabi Rabbim demeni gerektiriyor. Hem de içinde hiçbir tereddüt olmadan. Öyledir tabi Rabbim. Tam dediğin gibidir. Hırsıza takdir buyurduğun ceza aynen öyledir ya Rabbi. Hiç itiraz yok. Ne takdir buyurduysan, beş vakit mi emrettin? Elli beş olsaydı razıydık Rabbim. Çünkü Allah, kemal sahibidir. Hiçbir şekilde eksiklik yoktur Allah'ta. Yanlışlık yoktur. Baskı altında kalıp bir şey söylemez Allah. murad ettiği gibi konuşur. Ve üçüncüsü, Allah dedikten sonra iki nokta koyarsam ben, yani açılım yapacaksam "Ve huve ala kulli şeyin kadir" olan Allah'a iman ederim. Her şeye gücü yeten Allah'tır o. Her şeye gücü yeter. Böyle iman etmek zorundayım. Allah çok güçlüdür diyemem. Olan üstü gücü var diyemem. Her güç Allah'tadır derim başkasının gücü yoktur zaten. Vahhu ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> Her şeye gücü yeter Allah'ın. Kanun çıkaracak, meclisten onaylatacak. Ondan sonra referanduma gidecek de işte infazına geçilecek. Böyle şeyler olmaz Allah'ta. Kun fe yekundur Allah. El ol der sadece ol. Ve olur? Ol der, olur. Olmasını düşünmez Allah. Murad eder, olur her şey. Böyle bir Allah'ımız var bizim. Celle Celaluhu. Ve dördüncüsü, kardeşlerim, Allah, bir şeyi murad ettiğinde, yani istediğinde, onu geri çevirecek bir şey yoktur kainatta. Allah Musa'yı göndermeyi murat ettiyse, Firavun'un işi değildir onu geri göndermek. Karşı durmak, kimsenin gücünde değildir. Ya Allah göndermeyi istememiştir henüz, ya da, kainatta görmek murat ettiği oyun ortaya çıksın diye, şeytanı bir süreliğine diretiyor, gösterdiyor bize. Yoksa Allah kulları üzerinde bir şeyi uygulamayı murad ediyor da başka birileri şeytanın komplosuyla veya planlamasıyla Allah'ın yapmayı murad ettiği şeyi engelliyorlar. Böyle bir şey olmaz diye iman ediyoruz. Allah budur. Ve 5. olarak diyoruz ki Allah'ın hükmü kaldırılamaz bir hükümdür. E İslam kaldırıldı. Evet dünya dönüyor. Bakacağız kaldırıldı mı? Yoksa böyle mi hükmetmişti Allah? Bunu Kur'an'ından göreceğiz. Kaldırdık dedikleri. Şeriatı kaldırdık, hilafeti kaldırdık. Artık İslam kol kesmeyi söylüyor. Biz kestirtmiyoruz. Hürriyet geldi, liberalizm geldi, kapitalizm geldi, cehennem geldi, ne geldi diye bağırdıkları şey, Allah'ın hükmünü kaldırmak mıdır? O hükmün içinde cehennem zebanisi gibi rol almak mıdır? Bunu göreceğiz inşallah. Allah'ın hükmünü kaldıramaz kimse. Değil İslam'ı kaldırmak. Allah şeytanı yarattı, kaldırın şeytanı o zaman. Bırak İslam'ı, hayrı bırak, şerri kaldırın. Şeytanı da yaratan ve gönderen Allah, hayır, koyarsa Allah kul kaldıramaz, kainat birleşse kaldıramazlar. Ve, altıncı olarak, biz, Rabbimize iman ederken, kimdir Allah, derken, kendimizi öğrenip, tatbik ettiğimiz, çocuklarımıza öğrettiğimiz şey, مَا شَأَ كَانَ وَمَا Lem yekündür Allah. Ne istiyorsa o olur, ne istemiyorsa o olmaz. O kadar. Ma şâ'e kâne ve mâ lem yeşe lem yekün. ise Allah olur, istemediğse olmaz. Kim olursan ol, Allah'ın olmasını istemediği şey, meşiyeti ilahiyeye dahi olmayan bir şey, olmayacak demektir. İnneke la tehdi men ahbabte ve lakinnallah men yesha. Peygamberine hitap ediyor Allah Teala. Sen istediğin diye şu iman edecek olmaz. Allah'ın dilediği olacak. Seni gönderdi uğraş. iman etsin insanlarda sen uğraş vazifeni yap. Kimin iman edip etmeyeceğine ben karar vereceğim. ولكن الله يهدي من يشاء Böyle iman ediyoruz. Ve bir maddemiz daha. 7. maddemiz. Allah bir sözü verirse o sözü yerine getirir. Bunun altını çiziyoruz. Allah verdiği sözü yerine getirir. Altını çiziyoruz. Az dikkatimizi çeker de üstünü de çiziyoruz. Sonra kenarından bir ok çizip oraya doğru gönderelim. Gözden kaçıttırır şeytan bunu. Allah bir söz verdiyse onu yerine getirir. İnnallâh la yugayru ma bi kavmin hattâ yugayru bi enfusihim. Dedi Allah ve söz verdi. Kendinizi değiştirirseniz ben de sizi değiştiririm dedi. Toplum olarak, ümmet olarak, Rabbimizin dinine sarıldığımız zaman, hilafeti hak ettiğimiz zaman, güçlü ümmet olmayı hak ettiğimiz zaman, söz verdi Allah. وَاِذَا وَعَدَ اللّٰهُ شَيْءًا اَنْ Allah bir şeyi söz verdiği zaman, sözünden caymaz. Böyle bir Allah'a iman etmeyen de mümin değildir. Olamaz mümin. Niye olamaz? Olamaz. Mümin Allah verdiği sözü tutmadı diyebilir mi? Ne biçim iman olur bu o zaman? Hayır. Allah söz verdiyse, o sözü tutar. Şakası yok allah Teala'nın kullarıyla. Ve, sekizinci, Allah deyince, hemen aklımızda şimşekler gibi çakması gereken, İmanımızın mecburi hakikatlarından biri Allah geçmişi geleceği pozitifi ve negatifi ile bilir olmuşu ve olmamışı ile bilir geçmişi ve geleceği olmuşun olmayacak halini olmamışın olacak halini bilir tekrar ediyorum Allah bilir, Allah alimdir, her şeyi biliyor dediğimiz zaman bizim başlatmayı beceremeyeceğimiz bir rakamdan itibaren sonunu bulamayacağımız bir rakama kadar bütün zaman dilimlerini, ki zamanı o yaratıyor zaten, bütün zaman dilimlerini kuşatan bir bilgisinden söz ediyoruz. Olanlar ve olmayanların bilgisinden söz ediyoruz. Olanlar olsaydı ne olurdu, olmasaydı ne olurdu. Öbür taraf olmasaydı olsaydı ne olurdur düzeyinde biliyor Allah. Bir şeyi emre derken de, cihad edin derken de, Vallahu galibun ala emrihi. Allah bir şeyi planlarsa onu galip bitirir derken de. 1400 senelik İslam tarihini bakarak konuşmadı Allah. Çünkü biz 1400 senedir İslam tarihinden söz ediyoruz. Allah için rakam yoktur. Bu rakamlar bizim rakamlarımızdır. Allah'ın rakamları başı ve sonu olmayan rakamlardır. O Allah galibun ala emrihi Endülüs'te Moğolların Bağdat'ı işgalinde yeni Moğolun Bağdat'ı harap etmesinde hani vallahu galibun ala emrihi dediğimiz zaman biz kendi perspektifimizden 1400 seneyi ancak tarih kitaplarından okuyan ve 20 sene sonrasını da bilgisayar üzerinden tahmin eden kısır cınız Allah'ın hükmünde hiç denecek kadar basit bir bilgimizle, hani Allah galipti demeye kalkarsak, en ucuz ahlaklı ifadeyle terbiyesizliktir allah Teala'ya karşı bu. Eğer imansızlık değilse. Mülk Allah'ın, din Allah'ın, söz Allah'ın, ey itirazcı şüpheci kulu, sen de Allah'ın kulusun, ben galibim diyor Allah, nerede bu galibiyet diyorsun? Senin bu sorgulaman bile Allah'ın galip olduğunu gösteriyor. Allah bir şeyde galibim dediyse, biz iman ediyoruz ki bu muhteşem uçsuz bucaksız bir bilgiden kaynaklanan vaattir. Ve Allah'ın vaadi önlenemez bir gerçektir. Bu sekiz gerçekle biz Allah'a iman ediyorsak iman ettik kardeşlerim. Bu sekiz gerçekten sonra iman ettiğimiz Allah'ın kitabına dönüyoruz şimdi. Şimdi Allah'ın kitabına dönüp soru soralım. A sorumuz. Allah'ın kitabı Kur'an'dır değil mi iman ettiğimiz? Kur'an ve Allah ilişkisinde şüphemiz var mı? Olabilir mi? Kur'an ve Allah ilişkisinde şüphe var mı? Yani ne kadar Kur'an deyince Allah akla geliyor, ne kadar Allah deyince Kur'an akla geliyor. Yani Kur'an kelimesi yüzde kaç Allah'ı gösteriyor olabilir? Yüzde doksan dokuz bile gösterse, o yüzde bir küfür bayıdır. Kur'an yüzde yüz Allah demektir. Heblullah ilmetin, metin. Allah'ın elimizdeki ipidir Kur'an. Peki, Allah deyince Kur'an anlıyoruz. Kur'an deyince ne anlıyoruz? Yine Allah anlıyoruz. A maddesi. İki, B maddemiz. Mümin, Allah'ın varlığından, kudretinden, azametinden şüphe edebilir mi? Biraz önce gördük, şüphe edemez. Dolayısıyla Allah deyince Kur'an, Kur'an deyince Allah anlıyoruz. A maddesi. B maddesi hiçbir şekilde Rabbimizin üzerimizdeki ilahlığını, Rabliğini, uluhiyetini asla tartışmıyoruz. İmanımız katidir. Allah'tan şüphe edemeyiz. E fillâhi şekk. E şekkun. Allah konusunda bir şüphe var mı ortada? Bir müminin Allah konusunda tereddüdü olabilir mi? Haşa. Maazallah. C maddesine geçelim. Kur'an'dan şüphe, eğer A ve B maddelerini anladıysak, Kur'an'dan şüphe, direk veya dolaylı şüphe, Allah'tan şüphe değil midir? Çünkü ne dedik? Allah eşittir Kur'an demek. Kur'an eşittir Allah demek ise eğer, böyle iman ediyorsak ki elhamdülillah, böyle iman ediyoruz. Çünkü biz Kur'an'ı beğenmedik. Çok güzel bir kitap ya. Hele namaz konusunu çok iyi anlatıyor. Böyle demiyoruz. İmanımız bu bizim diyoruz. Ciddi ciddi başka türlü olmaz diyoruz. Allah eşittir Kur'an demektir. İki, Allah'tan şüphemiz, Olamaz. Efillahi şekkün diyoruz. O iş Allah'tan şüphe olur mu ya? Biraz iman ediyorum, biraz etmiyorum diyen var mı? Hayır. Üçüncü C maddesine geçtik. Peki, Kur'an'dan şüphemiz olabilir mi? Direk veya dolaylı olarak Kur'an'dan şüphe ettiği zaman Müslüman, eğer Kur'an yüzde yüz Allah demekse, Kur'an eşittir Allah demekse, Allah eşittir Kur'an demekse, Direk veya dolaylı Kur'an'dan şüphe eden biri Allah'a iman ediyor olabilir mi? İşte bunun için ümmeti Muhammed'in bütün fukahası bütün fukahası Kur'an mütevatirdir. Bir ayetini inkar eden, bir kelimesini inkar eden kafirdir demişlerdir. Bu bu mantıktan kaynaklanıyor. Çünkü bir ayetini maazallah kabul etmemek Allah'ı yüzde üç oranında reddetmek demektir. Çünkü her ayetin Allah kelimesine tekabül eden bir boyutu var. Bunu reddettiğin kadar Allah'ı reddettin demektir. Şimdi biz burada kardeşlerim bir dipnot niteliğinde küçük ama çetin bir soru sorabiliriz. Bu ayet Ebu Hanife'ye göre böyle Yargılanmış yorgulanmış yorganlanmış dediğinde Ebu Hanife sanki Kur'an'ın yorumcusuymuş sahibiymiş gibi dendiğinde Bu sözün dönüp dolaşıp nereye gittiğini tahmin edebiliyor muyuz? Kur'an'da böyle ama Ebu Hanife'ye göre öbür türlü diyebilir mi Ebu Hanife der mi bir defa böyle bir şey? Ayet okurduktan sonra der mi böyle bir şey? Tekrar, bu üçlü formül, şu hayatımızdaki, çetrefilli soruların cevabını verecek arkadaşlar. Bizim için, Allah eşittir Kur'an demek oluyor mu? Yüzde yüz Allah Kur'an'ı gösteriyor mu? İki, Allah'ta bir şüpheden söz edebilir miyiz? Üç, C maddesi eğer bu iki formül doğruysa Kur'an'ın hangi ayetini tartışabiliriz? Tartışanı mümin gözüyle görebilir miyiz? Hatta hatta Kur'anı yükseltiyorum numarasıyla Resulullah'ı küçültmeyi kabul edebilir miyiz? Bunu da kırmızı kalemle yazıp ünlemli soru işaretli bir dairenin içine alabiliriz. Kur'an'ı yüceltiyorum numarasıyla, Resulullah'ı ve hadislerini küçültmeyi kabul edebilir miyiz? Ver elindeki, sağ elindeki Kur'an'ı, sol elindekiler senin olsun denir mi Resulullah'a? Eğer Allah'a imanımız kat'i ve tartışmasız bir imansa, Bütün bunlardan sonra kardeşlerim, şimdi, Rabbimizin kitabından, Ümmeti Muhammed'in dününü, mevcut durumunu, inşallah Seyyid Kutub'un dediği gibi, el-mustakbelü de din, gelecek İslam'ındır vaadini, bakalım buyurun nasıl anlayacağız. Biraz sonra okuyacağımız ayetler, hiç tereddüdümüz olmasın ashab-ı kiram dinlediğinde, şairin dediği gibi sağa sola bakmayıp bana diyor Allah dediği ayetlerdir. Sağa sola hiç bakmadılar. Bana diyor Allah dediler. Şimdi biz de bu ayetleri dinleyeceğiz. Zor da olsa, hani çetin de olsa, ezber bozmak türünden bir şey de olsa, Yarın diye bir derdimiz varsa ama bu yarından 1900'lü yıl, 2150'li yıl filan kastetmiyorum. Ümmeti Muhammed olarak havzının etrafında Resulullah'la buluşacağımız günü söylüyorum. Odur yarın. O günden önceki her gün bugündür arkadaşlar. Hiç 1700'lü yıllar, 1050'li yıllar 1071 Malazgirt, 1453 İstanbul, inşallah 2100 Roma, inşallah bugündür. İki günü var insanlığın. Şu toprağın üstündeki günleri, bir de mahşerdeki günü. Yarın o gündür. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bize vaat ettiği şeylerden, şüphemizle yüzüne çıkmamız veya ashab-ı kiram gibi bana söylüyor ve doğru söylüyor. Tam dediğin gibi ya Rabbi diyen ben yoksam bile ümmetim var olsun diye şu zevkle Allah için kendisini malını her şeyini infak eden müminler olarak Resulullah'la aleyhissalatu vesselam buluşma günümüzü buyurun bu ayetlerden tahlil edelim. Ayetlerin yukarısı var aşağısı var mümkün olduğu kadar aşağıdan son noktadan almak istiyorum arkadaşlar çünkü e, uzadıkça konu rahatsızlığımız da artabilir e, yani dinlenmeye ihtiyacımız da çoğalabilir diye korkuyorum ayetleri sadece bizim kullanacağımız bölümleriyle alacağım gerektiğinde gerisine de değineceğiz inşallah kardeşlerim Ra'd suresinin 31. ayetinde Allah buyuruyor. İnna Allaha la yuhliful miiad. İnna Allaha la yuhliful miiad. Allah sözünü bozmaz. Allah sözünü bozmaz. Arkadaşlar, Allah sözünü bozmaz. Bozar mı diye sorsam kimse bozar demez zaten. Ama, Ashab-ı kiram, Hendek kazılırken, günlerce aç kaldılar diye biliyoruz değil mi? Hendek kazvesinde. Hatta taş bağlama olayını da biliyoruz midelerine. Ayakta durabilmek için. Mide büzülmüş, kambur kalıyorlar. Taşlar bağlamışlar, kuşakla bağlamışlar taşları, dik durabilmek için. Bildiğimiz bir şey bu. O esnada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kazmayla taşa vurdu, kıvılcım çıktı taştan. Normal sert vurunca demiri taştan kıvılcım çıkar ne buyurdu o zaman, Allahu Ekber, Kisra'nın sarayını ümmetimin elinde görüyorum dedi, Pers İmparatorluğu'nun, Ashab-ı tekbirler getirdiler, Kisra'nın sarayını ceplerinde baktılar belgide neremizde diye, münafıklar ne dediler, Muhammed karnını doyuramıyor, bize Kisra'nın sarayını vaat ediyor dediler. İnnallâhe lâ yuhliful mi'ad, ashabın imanıydı. Dolayısıyla Kisra'nın sarayı sizin olacak, aha bu kıvılcımdan bu anlaşıldı, dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerini sahip zannettiler Kisra'nın. Sonunda da oldular ayrı bir konu sadece 15 sene sonraki sıra onların oldu. 15 sene bile değil. Ama münafıklar pozisyonla vaadi karşılaştırdılar. Pozisyon ne pozisyonu? Açlıktan midesine taş bağlamış peygamber ve ashabı vaade baktılar saraylar dolusu altın. Olumla böyle şey ya pozisyonla, mevcut durumla, vaadi karşılaştırınca, küfürleri ortaya çıktı. Olmaz böyle bir şey dediler. Zengin biri vaat etse bunu kabul edebilirlerdi. Ama ashab ne dedi? Aa, bize Resulullah zaten hiç eksik bir şey vaad etmemiş ki dedi. Ahzab suresinde bu göreceğiz tekrar, bir noktası sonra. Münafıklar, bize boş şey vaat ediyor Muhammed dediler. Haşa. Müminler ne dediler? Allah ve Resulü bize ne dediyse haktır dediler. Aynı Kur'an, aynı Ra'at suresi, aynı Ahzab suresi, mukabelelerde okunuyor Ramazan'da. Çocuklar, hafızlık yapıp ezberliyorlar. İnnallaha la yuhliful mi'ad. Allah, Sözünden caymaz ayeti Kur'an'da var. Mevcut duruma bakıp, Amerikan teknolojisini nasıl geçeceksin diyenler var. Rabbim dilerse, Amerikan ve küfrün bütün teknolojileri, bir sivris ile kanadı kadar bile değeri olmadan bu kainatta, müminlerin ayağında pas pas olur Allah'ın izniyle der. Mümin farkı. Kardeşlerim, Güçlü bir peygamber, müşrikleri ayağının altında çiğnerken, sıra Kisra'da, sıra Bizans'ta, sıra Roma'da diye vaatte bulunsaydı, iman konusu olmazdı bu zaten. Görünen o zaten öyle olacaktı. O gücü elde ettiğinde vaatte bulunmadı zaten Mekke'de. Affettim hepinizi gidin dedi. Güçsüz gününde vaatte bulundu. Kisra geliyor Bizans elimizde dedi. İstanbul'un fethine işaret etti o zaman. Güçsüz olduğu gün, benim ümmetim servet sahibi olacak dediği zaman, la diye, Allah hiçbir zaman vaadinde caymaz, peygamberi de Allah adına konuştuğuna göre, haktır bunlar diye iman eden mümindir. Dönüp, en başta tekrar, Allah deyince ne anlıyoruz biz? Allah adına konuşan peygamber kulağımıza ne döküyor bizim? Sorusunun cevabını bulmadan bunu anlayamayız tabi. Şu andaki manzaramız bizim, Hendek kazan ashabın manzarasına benziyor. Evet aç değiliz ama kafalarımız aç. Perişanız. Ve aynı Kur'an bizim önümüzde, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ diyor. Kardeşlerim, bu sözlerim, Kişisel veya grup menfaatlerine uygun olmayan tarafından anlaşılmaz elbette. Elbette anlaşılmaz. Ama Rahat suresinin, Bu ayeti, 31. ayetini, Yukarıdan itibaren okumak istiyorum. Şimdi biz zannediyoruz ki, Yani bir ayet, E bu ayeti de sen hocasın, Defalarca tefsirlerden okudun, Anlıyorsun, anladığın için de inanıyorsun. E bu zavallı adam, ne bilsin yani nasıl inansın zannediyor. Bak ayet öyle değil ama. ولو <gülüyor> ان Şu Kur'an bu ayetleri böyle okumayıp da bütün dağlar bu ayetlerin peşinden hareket etse. Yer yarılsa bütün dağlar yere geçseler Binlerce sene önce ölmüş insanları diriltse bu ayetler, böyle mucizeler de göstersek, inanacağı yok mu insanların? اِنَّ la لَا يُقْلُفُ <الْمِعَة> ayetin böyle başlıyor arkadaşlar. اَفَلَمْ يَيْيَسِلَّدِينَ اٰمُنَ amun الْلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَ النَّاسَ جَمِيعًا Yahu müminler, bütün insanlar iman edecek diye niye bekliyorlar ki? Beklemeyin böyle bir şeyi siz. Kur'an, Mucize üstüne mucizeler getirse, dağlar pamuk olup uçsa insanların gözünde, haktır Allah'ın kitabı, gene dedirtemezsiniz. وَلَا اَزَالُ لَذِنَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا Her gün başlarına bir yıldırım atsak bile, kafirler bu yaptığından vazgeçmeyecek. اِنَّ Allah, لَا يُكْرِفُ الْمِيَادِ Allah'ın sözü haktır. Allah sözünden caymaz. Merak etmeyin müminler. İman bu kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi defalarca mucize gösterirken gördü de müşrikler pes Muhammed be demediler ya. Onun için seni Allah iman eden kulları arasında seçtiyse sen hiç secdeden başını kaldırma. Şükret sabahlara kadar. İman nimetiyle donanmış olmak en büyük şükür gereğidir. İnna Allaha la yuhliful miat bu demek kardeşlerim. Allah sözünden caymaz. Biz zannediyoruz ki yani Kur'an-ı Kerim'i tam anlatamadık bu adamlar onun için anlamadılar. E ayet ne diyor? Velev enne Kur'anen suyyirat bi'l Şu Kur'an ayeti mesela ben mizansan yapayım şöyle. Şimdi müşrikler ee, oturuyorlar Erciyes'in dibinde diyelim. Sen de başladın Auzubillahi mineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe faale rabbuke ashabil Erciyes hareketlendi, yürümeye başladı. Sadakallahul azim dedin durdu Erciyes. Bunu yaptı Allah ha. Yapmadığı bir şey değil. Bakara suresinde Yahudilere yaptık Allahu Teala buyuruyor. Dağı üzerlerine doğru geldiğini görünce hepsi secdeye kapandı diyor. Sonra gene melun yahudiliklerini yaptılar on dakika sonra ama. Hemen secdeye kapandılar. Secdeden baktılar ki dağ gitti. Hemen bildiklerini gene Musa aleyhisselam'ı yordular. İnsanoğlu mucize görmediği için filan değil. Allah'a teslim olmak herkese nasip olmayan bir nimet olduğu için böyle inatçıdır. Kime nasip olduysa bu, kıymetini bilmeli, Allah'ın vaadine güvenmelidir. Bu vaat ayrıntılarını sonra göreceğiz. Henüz ne vaat etti Allah onu konuşmuyoruz. Onu da Kur'an'dan konuşacağız inşallah. Önce Kur'an'a imanımızı bir formül üzerine oturtmaya çalıştım. Sonra da Allah'ın vaadine nasıl inanmamız gerektiğini konuşmamız gerekti. Onu konuşuyoruz şu anda. Vaat kapasitemiz dolunca, yani anlayınca ki Allah'ın, ne vaat ettiyse, ettiyse haktır, hiç eksikliği yoktur. Ondan sonra inşallah, bu ümmete Allah neler vaat etti, bizim hayatımız nelerle dolu olacak, biiznillah-i teala şu, gözlerimizi kapatmadan bu dünyada neler göreceğiz, onu sonra konuşacağız. Kardeşlerim, Allah, vaadinden caymaz şeyi, üç, e, hakikati ortaya çıkarıyor. Yani Allah vadinden caymaz dediği zaman ayet bir söz verdiyse Allah bunu iptal etmez demektir 2 söz verdi ama parası yetmedi onay alamadı gibi bir engelle karşılaşmaz Allah 3 Allah'ın vaadinin önünde, Allah gibi kudreti olan bir engel olamaz zaten. Onun için, inna Allah'a la mi'attir. Çok sempatik olduğu için filan değil. Bir, Allah bu vaatten vazgeçmez zaten. İki, Allah'ın vaadinin karşısında, bir engel olur da bu engeli Allah yapamıyor gibi bir duruma da düşmez Allah. Üç, böyle bir kudreti de Allah yaratması lazım ki Allah'a karşı çıksın. Allah yaratmadıkça da hiçbir güç, kuvvet Allah'ın karşısında olmaz ki. Olamaz ki. Çünkü ve hu alâ külli şeyin kadirdir. Her şeye kadir olan bir Allah'ın karşısında, ne hakla duracak ki? Bu yüzden innallaha la yuhlifullahu'l mi'at ayetini rahat suresinden böyle anlıyoruz kardeşler. Hac suresinin 47. ayetine geliyoruz arkadaşlar. Aynı mana bir başka uslupla ama dikkat çekici bir uslupla Hac suresinin 47. ayetinde var. Velen yuhlif Allahu uğdhu. Allah asla sözünden caymayacaktır. Aynı Kur'an'da bir kere bile geçmiş olsa inna Allaha la yuhliful miyat bizim için yeterliydi zaten. Sözünden caymayacak Allah. Ama bakıyoruz, bu sureden birkaç sure sonra Ra'd suresinden birkaç sure sonra. Sure, Hacc suresi geliyor. Hacc suresinde de velen yuhlifallahu va'duhu. Allah va'dinden asla caymayacaktır. Len edatı bütün zamanları gelecekte kuşatmak için kullanılan bir deyimdir. Velen yuhlifallahu va'duhu. Asla Allah sözünden caymayacak. Bu ayet, Hac suresinin 47. ayeti kardeşlerim. Bugün, eğer zihniniz yorgunsa, sonra görüntülerden bunu izleyin. Demokratik, sekülerist, liberalist, kapitalist, ist, pis, ne varsa, bütün bu sistemlerden etkilenmiş beyinlerimizi bir anlığına hijyenik bir ortama alalım. Rabbim bir şeyi vaat ederse o vaadinin dünyayı bütün gözümle uzaydan gördüğümden daha net bir şekilde iman etmem gereken bir hakikat olduğu hac suresinin 47. ayetinde arkadaşlar. Bu ayeti adım adım dinleyelim. Ve esteacilunke bil azab. Müşrikler iki de bir gelip efendimize ne diyorlar? Tehdit edip duruyorsun. Gökten azap göndersin Allah. Alay ediyorlar. Bu ayet وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Onlar hemen azap gelsin diyorlar. Aceleci davranıyorlar. Yani alay etmek için diyorlar. وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ Allah sözünden caymayacaktır. Yani onlar kışkırtıyorlar peygamberi. Kışkırtıyorlar. indirsin Allah azabını. Madem tehdit ediyorsun bizi. وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ Allah sözünden caymayacaktır. Buraya nokta koyuyoruz arkadaşlar, ayete devam ediyoruz. Şimdi, işte bu ist, bist, mist sistemlerden etkilenmiş kafalarımızı, senelerce şu ant bu ant içmiş kafalarımızı, bir an Allah'ın kitabına teslim edelim. Sabahı rahat kavuşacağız Allah'ın izniyle. İşte o, ben Rabbime gidiyorum diyen sahabi gibi evimizden çıkacağız o zaman. Şu ayeti anlasaydık çoktan çıkmıştık zaten inne يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ شنو müşrikler ne diyorlar? E hey, Muhammed, hani senin Rabbin bize azap edecekti. Ben Lat ve Uzaya iman ediyorum. Hadi Allah bana azap etsin. Alay ediyorlar. Kışkırtıyorlar. Ve yestacilunake bil azab. Ve len Allah vaadinden caymıca yani onlar öyle terbiyesizlik yapıyor diye acele etmez Allah. Peki Rabbim sen nedir bu acele'n acele etme işin planın dikkat ediyoruz. O inna yu'men endarabbike. Ey peygamber senin Rabbinin hesabında bir gün bir gün. Ke elfi senetin mimma teğdün. Bu dünyada sizin saydığınız bin sene kadardır. Demek ki. Efendimiz'in gönderilmesinden itibaren Allah'ın takviminde bir buçuk gün bile olmamış henüz. 1400 çünkü, 1450 diyelim, kaba rakamla, Bilset'ten itibaren, 1450 sene, bir tam böyle onda dört mü? Bir buçuk gün bile olmamış henüz. 35 saat filan anca idiyor. وِنَّ يَوْمَنْ endrabbike ke alf senetin mimma tauddun ikinci paragraf burada da nokta koyuyoruz üçüncü paragrafa gidelim ve ayy min qaryatin emleytu laha ve hi takvim ne kadar işliyordu Allah'ta bin sayıyorsun bir gün yapıyor Allah'a göre 5 gün sonra dediyse Allah demek ki 5000 sene sonra gelecek o vaadi de cezası da azap da edecekse böyle rahmet de edecekse böyle Allah böyle çünkü takvim bizde var bir gün, üç gün, beş gün Ramazan'ın biri, Ramazan'ın yedisi göklerde Ramazan'ın yedisi yok ki Kadir gecesi dünyada var göklerde 27. gece değil Kadir gecesi وَكَيْجِمْ مِنْ قَرِيَتٍ اَمْلَيْتُ Nice kasabalar vardı, zalimler. Onlara da böyle süreler vermiştik biz. Emleytüla. Onlara da uzun uzun süreler vermiştik. Onlar da hani kaç sene oldu bu peygamberin sözleri diyorlardı. Sümme ahadduha. Sonunda işlerini bitirdik. Ve ileyyel masir. Sonunda bana gelince. Daireyi ne kadar dönersen dön, hep Allah'ın etrafında dönüyorsun. Hayrı ve şerri Allah'ın etrafında dönüyorsun. Sen dairenin 700. metresini tur atıyorum diyorsun, ama eksende Allah'ın kaderi bulunduğu için, sana göre 700 metre, Allah'a göre hiç döndün sen henüz. 950 sene... Nuh Aleyhisselam'ın penceresinden bakıldığında beklendi. Allah'a göre sıfır saniyeydi o. Bir gün bile etmiyor 950 sene çünkü. Bir gün bile etmiyor. Buradaki arkadaşlar bu 1000 sene, şöyle mecaza geliyor, böyle geliyor. Bırak bunları sen. Rabbim ne anlamamı istiyor? Siz bir gün, sizin için 24 saat uzun zaman, benim için, inne rabbike, senin Rabbinin yanında, bir gün bin sene diyor, dikkat edin. 25 gündür muhasara altındaymış Gazze. Allah'a göre saniye etmiyor. Bin senede de 25 gün hiçbir şey etmiyor ki. Bir günün bir rekat, namaz kılacak kadar bir zamanı bile etmiyor. Aziz kardeşlerim, sorun mümin olduğumuz halde, Kur'an ümmeti olduğumuz halde. Demokratik, sekülerist, kapitalist, liberalist, ist, fis, sistemlerle Allah'ın mülkünde Allah'ı anlamaya çalışıyoruz. Ra'd suresinden baktığında 41. ayette, 31. ayette, Hac suresinden baktığında 47. ayette bir sorun yok şu kainatta. Çok uzadı dediğin şey Allah'a göre henüz başlamamış oluyor. Ya bu kainatın dönüşü Allah'a göre olacak sen de keyif süreceksin. Parmağı koparken bile baktı parmak kopuyor da ne dedi? Sen ey parmak Allah yolunda kopuyor olduktan sonra acı mı vereceksin bana dedi. Acıyı niye hissetmedi kopan parmakla yara mara almış değil. Yani değdi kılıca da sıyrıldı değil. Kopmuş, deri tutuyor sadece de. Sen nasıl acırsın Allah yolundayken? Ama bu, takvimi Allah'a göre işleyenlerin hesabıdır. Burada nokta koyacağız. İki ayet okuduk. Allah'ın vaadinin ne olduğunu konuşuyoruz. Sonra da, bu vaatlerin sadakatine ve azametine o standartlarda iman ettikten sonra bu ümmete Allah neler vaat etti onu göreceğiz. Göreceğiz gibi sıkışıklık yokmuş aslında. İşleyişte bir hata yok. Bakışta ve idrakte hatalar var. O hatalardan kurtulanlar da Rablerine kavuşuyorlar ve rahat ediyorlar zaten. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين